والرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ وَبَعْضُ Muhterem Kardeşlerim, السلامı aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzzeliniz olsun. Kardeşlerim, bugünkü dersimiz imanın şubelerinin yirmi birincisi. O da, السَّلَوَاتُ الْخَمْز Beş vakit namaz.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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hiçbir ibadet için terkinin küfür olduğunu söylememiştir. Sadece namaz için zikretmiştir. Ki hadiste geldiği kadarıyla İbn-i Abbas radiyallahu anhuma'dan biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Beytül Makdis'e doğru namaz kılıyordu. Daha sonra kıble kılıyordu.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 Ve yine Cabir radiyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İmna beynəl raculi, raculi Selamun aleyhmetur Ve beynəl şirki vel kufri Tarku salati Bir kimseyle diyor Şirk ve küfür arasında namazı terk etmesi vardır diyor Ve yine Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhudan gelen Buhar ve Müslüm'ün rivayetinde Diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselama Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen amel hangisidir diye sordum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam assalatu li vaktiha vaktinde kılınan namazdır dedi diyor. Kultusun ve eyyu sonra hangisidir Allah Azze ve Celle katında en sevgili gelen amel? Allah Resulü Aleyhisselam birrül valideyn dedi diyor. ana babaya iyilik etmek Qutu sümme eyyü sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Allah Azze ve Celle'ye en sevimli gelen amel Allah Resulü Aleyhisselam el-cihâdu fî sebîlillâh. Allah yolunda cihad etmektir. Bakın sıralamaya dikkat edin. Allah katında en sevgili gelen amel as-salâtul vaktiha vaktinde kılınan namazdır. Sonra birrün validey, ana iyilik etmek. Sonra el-cihâdu fîsebilillâh, Allah yolunda cihad etmektir. Ama en sevimli gelen neymiş? Vaktinde kılınan, vaktinde kılınan namazdır. Buyuruyor, Allah Rasûlü aleyhisselâtu vesselâm. Mahdiste Abdullah ibn Mesud diyor ki, eğer ben diyor, Allah Rasûlü aleyhisselâma daha fazla sorsaydım, yani Allah katında en sevgili gelen amel hangisidir diye sormaya devam etseydim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bunu çoğaltacaktı ama ben sustum sormadım diyor. Yine İbn-i Omar radıyallahu anhümadan gelen rivayette Allah Resulü selam Cemaatle kılınan namaz kişinin tek başına kıldığı namazdan 27 derece daha sebaptır buyuruyor. Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim dersimizde namazla alakalı namaz rivayetleri zikredeceğim. Tamamen rivayetlerden oluşacak. Bu da bir nevi Allah Resulü Aleyhisselatü ve namaz hakkında genel bir sohbeti şeklinde olacak. Biliyorsunuz dersimiz imanın şubeleri olduğu için meselelere derinlemesine inmiyoruz. Sadece o meselelerin yani 70 küsür şubenin, yetmiş yedi küsür, yetmiş küsür şubeyi ne yaparak e, hatırlatma babından gidiyoruz ve derine ne atmıyoruz? İnmiyoruz. Bu dersimizde de beş vakit namazla alakalı inşallah rivayetleri zikredeceğiz. Zaten herkes biliyor. Ebu Hureyre hatırlatalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam diyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Daha önce bahsi geçti biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın en çok yemin ettiği yemin sigası. <Sessizlik> Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Yine böyle diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. <Sessizlik> <Sessizlik> İçinden öyle geçirdim. Yapmayı istedim diyor. Neyi? İnsanlara diyor, emredeyim de odun toplasınlar. Sonra ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَا لَهَا Sonra Namaz için ezan okunmasını emredeyim. Sonra آمُرَ رَجُلًا فَيَا أُمُّ Bir adama emredeyim de insanlara imam olsun. Sonra مُخَالِفَ اِلٰى رِجَارِمْ la يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ Sonra Sonra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 Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki لو يعلم احدهم onlardan birisi kim onlar yani ezan okunduğu hâlde mescide camiye namaz kılmaya icabet etmeyenler bilselerdi انه يجد عرقا سمينا او مِرْمَا مرماتين حسنتين iki diyor etli kemik parçası olduğunu veya güzel et budu olduğunu bilselerdi Le şehid muhakkak diyor yatsı namazına icabet İcab ederler. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'a ama bir adam geldi. Ve dedi ki ya Resulullah innehu lesli qaidun yahuduni ila'l mescid. Ben ama birisiyim ve benim de elimden tutup mescide getirecek birisi yok ve bu adam kimse Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'dan namazları evinde kılmak için ruhsat istiyor. Allah Resulü selam veriyor. Daha sonra adam gidince geri çağırıyor. Ve buyurur ki hel tesmeu'un nida'e's sala. Sen ezan için okunan namazı işitiyor musun? Duyuyor musun? Anam evet dediğinde Allah Resulü selam fa'acib. Öyleyse namazı icabet ediyor. Allah hacı razı. İbn Ömer diyor ki, radiyallahu anhu Allah Resulü selam bir keresinde "Kâne ya'murun mu'ezzine" mu'ezzini, ezan okuyan kimseyi ne yapardı? Emre derdi. Neyi emrederdi? Eğer bir gece, o gece soğuksa, çok soğuksa veya yağmurluysa "Ala sallu fi'r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 sizden birisine önüne yemeği getirildiği zaman bu o esnada da namaz için kamet getirilirse siz ne yapın? Yemeğinizi yiyin diyor. Allah Resulü Selam ve yemeğini çabucak bitirmek için de ne yapmasın? Acele etmesin tarihini bitirene kadar. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslim'de gelen rivayette لَا صَلَاتَ بِحَضْرَةِ تَعَامِنِ Yemek hazır olduğu zaman namaz yoktur. وَلَا هُوَ يُدَافِعُ بِالْاَخْبَثَانِ Veya da diyor kendisini küçük abdest veya büyük abdest sıkıştıran kimse de ne yapmasın? Namaza durmaz. Ta ki gitsin, ihtiyacını gidersin, abdestini olsun, alsın sonra namaza dursun. Eğer kendisini küçük abdest veya küçük e, büyük abdest birisini sıkıştırmışsa ne yapamaz?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 böyle buyurur. O farz namazından başka namaz yoktur, gamet getirdiği zaman. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam diyor ki, اِذَا اَذَنَتِمْ رَأَتُ اَحَدِكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَنَّعْهَا Sizden birinizin hanımı eğer mescide gitmek için sizden izin isterse onu yasaklamayın. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, اِذَا شَهِدَتْ اِحْدَا كُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسْتِي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 Allah Resulü aleyhissalatu və selam. İbn-i Ömer radiyallahu anhudan gələn divayette Allah Resulü aleyhissalatu və selam buyuruyor ki sakın kadınlarınızı mescide gitmeleri konusunda engel olmayın. وَبُيُوتُهُمَّ خَيْرٌ لَهُمَّ Ama onların evleri nedir? Onlar için daha hayırlıdır. Gələn divayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu və selam. سَلَاتُ الْمَرْءَةِ Beytiha اَفْضَلُ مِنْ سَلَافِهِ ف۪ي حُجَعْتِهَا Kadının diyor özel odasında kıldığı namaz, evinin salonda kıldığı namazdan daha üstündür. Ve yine kadının özel odasındaki, bu büyük ihtimal yatak odasıdır, kıldığı namaz da diğerinde kıldığı namazdan daha üstündür. Birinci rivayette kadının evinde kıldığı namaz üstün. Camide kılabilir, kılabilir ama evinde kılması daha hayırlıdır Allah Resulü Selam. Mescide de gitmek isterse onu yasaklamayın. Ama evinde kıldığı namaz daha hayırlıdır. Bu rivayette ise Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam evi evin bir salonu daha özel bir köşesi ve daha özel bir köşesi. Ki bir kadın için herhalde evinin en özel köşesi nedir? Kendi yata odasıdır. Yani hiç kimsenin girmediği, kullanmadığı ve hiç kimsenin göremeyeceği yerde kılması kadın için daha üstündür buyuruyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre'den gelen rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam la tuqbalu limra'atin salatu tatayyebet lihadhal mescid. Bu mescid için çıkmış, koku sürünerek gelmiş bir kadının namazı kabul olmaz.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 Ebu Musa aleyhi radiyallahu anhudan gelen rivayette Dür ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kullu aynin zaniye Her göz zinakardır, diyor. Bunu anlayabiliyor musunuz kardeşler? Allah Resulü aleyhisselam diyor ki, Adem oğlunun zinadan nasibi vardır, diyor. Göz zina eder. Gözün zinası nedir? Harama bakmasıdır. Kulak zina eder. Kulağın zinası nedir? İşitmesidir.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 o kadın zinakardır, diyor Allah Resulü Selam. Demek ki, bir kadın, koku sürüp, dışarı çıkarsa, o kadın zinakardır, diyor Allah Resulü Selam. Ubeyb-i Kâf, radıyallahu anhudan gelen ribayette, diyor ki, Allah Resulü Aleyhisselam, اِنَّ صَلَاتَ الرَّجُلُمْ اَرَّجُلِي أَسْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ Bir kimsenin, diyor,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 Ve yine Ebu Dardağ radiyallahu anh gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam görüyor ki eğer diyor bir köyde veya bir badiyede üç kişi olur da onlar namazı kalkıp kılmazlarsa qad istahvıza aleyhimiz şeytan, şeytan onları yenmiştir veya onları ele geçirmiştir diyor. Üç kişi bir araya gelip namaz kılmazsa. فَاَلَيْكَ بِالْجَمَعَةِ Cemaate sarılın diyor Allah Resulü Ves-Selam. فَاِنَّمَا يَأْكُلُوا ذِئْوَ الْقَاسِيَ Muhakkak ki şey, e, kurt ne yapar? Yalnız kimseye, yalnız olan şeye saldırır. Veya yalnız cemaatten olanı, cemaatten ayrılanı yani bir nevi nedir? Kurt. Cemaatten ayrılanı kurt kapar diyor Allah Resulü Aleyhissalatü ves O yüzden cemaat diyor.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 Birbirinden uzaklaşması, insanların camiden çıkarken bile birbirlerine kin ve nefretle bakmalarına sebep olur. Ve yine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, saflarınızı düzentin Çünkü safların düzgünlüğü namazın tamamındandır buyurur Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Mesud el-Ansari radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam,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 Demek ki safların hakikaten çok büyük ehemmiyeti var kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ashabının en çok dikkat ettiği namazda en büyük meselelerden bir tanesi namaza başlamaya dönemde neymiş? Safları düzeltmek. Abdullah İbni Mesut radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben imam olduğum zaman benim hemen arkama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 Yine Enes radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Russu sufufakum, saflarınızı sıklaştırın, sık tutun. Waqaribu bainaha ve ne yapın? Aranızı yaklaştırın diyor Allah Resulü Sallallahu ve ne yapın? Boyunlarınızı da paralel tutun diyor Allah Resulü Aleyhissalatu Yani biri önde, biri arkada olmasın. Boyunlar bile. Kul ladayni sibiye Nefsim eninde olan Allah'a yemin ederim ki inni la ara şeytane yetkhulu min halil saffi ka Ben diyor muhakkak ki şeytanı sizin aranızda tıpkı küçük siyah bir koyun gibi dolaştığını girdiğini görmüyorum diyor Allah Resulü Aleyhisselam Demek ki safa durulduğu zaman şeytana mecal bırakmadan sıkışık bir şekilde ve dümdüz bir ok gibi safta ne yapmak gerekiyor düzgün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 ...durması gerektiğini göstermektedir. Evet. Ve Cabir radıyallahu anhü'dan ...gelen rivayette ...diyor ki, Allah Resulü ...Selam namaz için ayağa kalktı. Ben de diyor, geldim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ...soluna durdum. Allah Resulü vesselam beni eliyle tuttu ...ve arkasından ...geçirerek, getirerek, dolaştırarak ...beni sağ tarafına durdurdu, diyor. Sonra... Başka birisi geldi, Cebbar İbn-i radıyallahu anh geldi. O da diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sonuna durdu. Bu sefer Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ikimizi de iterek tam arkasına durdurdu. Olayı hayal edebildiniz mi arkadaşlar Geliyor sahabe Allah Resulü vesselamın tek başına sonuna duruyor. Allah Resulü tutuyor onu sağ tarafına alıyor. Başka bir sahabe geliyor. İkisi namaz kılıyor, soluna duruyor. Bu sefer Allah Resulü selam namaz halindeler. İkisini de ne yapıyor? Arkaya doğru itiyor. Ve ikisi ne yapıyor? Cemaat olarak Allah Resulü selamın tam arkasına duruyorlar. Sünnet budur kardeşler. Demek ki namazda hareket nedir? Vardır. Bu hadis delildir. Birisi düşünün, namaz kılıyorsunuz. Ya kardeşi arkadaşınız da, Müslüman kardeşiniz gel yanınızda durdu. Başka birisi geldi solunuzda. O zaman ne yapacaksınız? Hemen arkaya çekilecek namazdayken hemen yanınızdaki arkadaşınız geriye çekilecek. Namazda olduğu halde ve namazı bozmadığı halde ne yapacak? İmamın iki kişi tam arkasına duracak. Ve evet. nafile burada. Ve nafile de cemaatle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 Kadın da ne olacak? Onların evet. arkasında namaz kılacak. Saf bu şekilde düzenlenecek. Ebu Bekra radıyallahu anhı diyor ki kendisi mescide gidiyor. İnsanlar namaz kılarken yetişiyor ve insanların o esnada turku ettiklerini görüyor. Ve kendisi daha kapıdayken ve safa yetişmediği halde ...hemen kapıda vuku ediyor... Ve o şekilde yürüyerek ne yapıyor? Saffaya düşüyor. Sonra... ...saffa doğru yürüyünce bu... ...Allah Resulü aleyhissalatu vesselama... ...zikrediliyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam... ...zâdakallâhu hârsân... ...velâ ta'udun. Allah Azze senin hayra olan hırsını... ...artırsın... ...ama sakın bir daha dönme diyor. Neye bir daha dönme diyor? Bir... Namaza hızlıca koşarak gelme. Namaz için kamet getirildiğini duysanız bile Allah Resulü selam, Aleykum bis sekeyn ediyor. Sakın sükunetinizi bozmayın. Yani hemen koşarak alel acele gitmeyin. Bu yasaklanmıştır. Huduğunuzu bozmayın. Adam ne yapıyor? Ezama konuyor. Abdest alacak. Abdesthaneye koşar adımlarla gidiyor. Sonra koşar adımlarla cemaate yetişmeye çalışıyor. Hayır. Allah Resulü selam bunu yasaklıyor. Şeyinizi bozmayacaksınız, huduğunuzu, sükunetinizi bozmayacaksınız. Normal adımlarla devam edeceksiniz ve imama nerede yetişmişseniz ne yapacaksınız? Evet. Namazınızı tamamlayacaksınız. Devam edeceksiniz. Ebu Bekra ne yapıyor Allah mescidin kapısına geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın ruku ettiğini görüyor. Ve hemen kapıda ve saf daha da ileride olduğu halde boşluk olduğu halde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 delir getirenler var selef içerisinde. Tabi en doğrusunu Allah bilir. Kalkıp Fatiha suresini okumadığı için o şeyini e, rükuyu, e, rekatı tamamlaması gerekir. En doğrusunu Allah bilir. yine <gülüyor> bu Mesud el-Amsari radıyallahu anh'udan gelen ribayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki يَاُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَ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 ...derinlemesine daha işlenmesi gereken mevzular. Ama biz biliyorsunuz baştan beri imanın şubelerini işlediğimiz için... ...derine dalmadan, yüzeysel olarak... ...ve o konuda bazı rivayetleri, sahih rivayetleri zikrederek inşallah... ...yüzeysel olarak imanın şubelerini geçtiğimizde... ...ama dediğimiz gibi namaz meselesi hakikaten... ...hadislerde geldiği gibi, değindiğimiz gibi... ...ki sadece değinmekle yetindik daha ağır demeyeyim, daha geniş bir ayrı ayrı işleniyor. Tabii değil. çok daha büyük çünkü rivayetler var. Yani öyle şey, kitapları var ki adam sadece bir tane rivayeti alıyor ve sayfalar dolusu o rivayet hakkında konuşuyor. Bizim şu anda dersi dinlediğiniz gibi bir yüzeysel geçiş yaptık. Allah Azze ve Celle namazı hakkıyla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 Dünyada da, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Allahım, seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin amelin, sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib eyle ya Rabbi. Subhaneke Allahümu bihamdik. Aşadu en la ilahe illa entes təgfiruk ve təubi ləyk. Ve afiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.